Chernobyl nükleer kazasının yıl dönümüne 68 gün kaldı. British Airways ve Amerika Birleşik Devletleri bioenerji şirketi Solena, Avrupa'nın ilk yakıt santralini Londra'ya inşa etmek üzere anlaştı. Proje 2014 yılında tamamlanacak. Fabrika tamamlandığı zaman yılda 500 bin ton atığı 16 milyon galon karbon nötr havacılık yakıtına dönüştürecek. Yani günlerdir bahsettiğimiz ve milyonlarca insanın aç kalmasına neden olan Tarımsal alanlardan biyoyakıt elde etme süreci burada uygulanmayacak. Dönüştürülecek atıklar hem evlerden hem de sanayiden çıkan atıklar olacak. Bu yöntem geleneksel yöntemden yani uçak yakıtı olarak kullanılan kerosenden %95 daha az karbon salımına neden olacak. Bu karbon salım oranı da 48 bin arabanın trafikten çekilmesine eşdeğer. İngiltere evsel atıklardan araç yakıtı konusunda öncü olacak gibi görünüyor. Yalnızca British Airways değil Stagecoach adlı bir otobüs firması da bir çeşit kızartma yağına geri dönüşüm uygulayarak üretilen yakıtı kullanıyor. Şirket tüm yakıtın çöpten üretilmesine özellikle dikkat ediyor. Yani yakıt için özellikle yetiştirilen tohumlar kullanılmıyor. Şirket bünyesinde 7 bin otobüsü de yeşil yakıtla işletmek istiyor. Ancak bunun için yeşil yakıt üretilen tesislerin yaygınlaşması gerekiyor. Bu çabaları alkışlarken yine de hatırlatmakta fayda var. Hızla tüketim artarken tüketimi yetişmezse bu çabalar sadece sonu biraz daha geciktiriyor ve çözüm olmaktan uzak. Obama, Amerika Birleşik Devletleri ve iklim değişikliği ile ilgili çalışacak ve rapor hazırlayacak yeni bir federal kurum kurulmasına karar verdi. Kurum, Milli Hava ve Okyanus Hizmetleri NOAA ile koordinasyon içinde çalışacak. NOA yetkilileri beğensek de beğenmesek de, inansak da inanmasak da iklim değişikliğinin var olduğunu ve çok ciddi bir tehdit olduğunu dile getirdi. NOA, 2000-2009'un en yüksek sıcaklıkların kaydedildiği yıllar olduğunu açıklamıştı. Türkiye'de de sivil toplum kuruluşlarından üyelerin, bilim insanları ve akademisyenlerden oluşan bir iklim değişikliği kurulu, Enerji planları bu kurulun önerilerine dayanarak yapılmalı. Şu anda İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu dişe dokunuş hiçbir iş yapmadı ve sonuç üretmek konusunda da işe yaramıyor. Bakanlık hala iklim değişikliğiyle kaybedeceğimiz ağaçlandırma projeleriyle maalesef övünüyor. Hasankeyf'i sular altına bırakacak projenin desteğini çeken Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin ardından şimdi de Avrupa Parlamentosu da Hasankeyf'in yok olmaması için çağrıda bulundu. Yeni yayınlanan Türkiye İlerleme Raporu, Ilusu Barajı projesiyle ilgili tüm faaliyetlerin derhal durdurulması gerektiğini söylüyor. Ilusu Barajı'nı finanse etmeyi planlayan Avrupalı kredi kuruluşlarıyla yapılan anlaşmaya göre, kredi sağlanabilmesi için Çevre ve Orman Bakanlığı'nın biyolojik çeşitlilik ve kültürel miras ile ilgili konularda önceden anlaşılan 153 şartı yerine getirmesi gerekiyordu. Şartların yerine getirilmemesi nedeniyle Almanya, Avusturya ve İsviçre projeye olan kredi garanti desteğini geri dönüşsüz olarak 2009 yılının Temmuz ayında geri çekti. Sivil toplum kuruluşları da hükümetten baraj projesinden vazgeçmesi, Hasankeyf ve Dicle Vadisi'ni UNESCO Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ne dahil etmesini talep ediyor. Bir alanın Dünya Mirası Listesi'ne alınması için UNESCO tarafından belirlenmiş 10 kriter mevcut. Bir yer 10 kriterden bir tanesini bile karşılasa listeye dahil edilme imkanı bulunuyor. Hasan Keyif ve içinde bulunduğu Dicle Vadisi ise 10 kriterin 9'unu karşılıyor. Fransız nükleer şirketi Areva'nın Amerika-Kaliforniya merkezli bir güneş enerjisi şirketini satın aldığı açıklandı. Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi üreten Avustra şirketi 2006 yılında kurulmuş yeni bir şirket. Avustra CEO'su, Robert Fishman'ın kendi teknolojilerinin Areva ile birleşmesiyle artık güneş enerjisi pazarına girmek için tüm gereklilikleri tamamladıklarını bildirdi. 75.000'den fazla çalışanı ve yıllık 11.6 milyar dolar geliri olan Areva, 2012'de satışlarının 1.4 milyar dolarını yenilenebilir enerjiden sağlamayı hedefliyor. Nükleer Arava dahi artık nükleerin eski ve modası geçmiş bir teknoloji olduğunu biliyor. Bu nedenle herkesin yöneldiği gibi yenilenebilir enerjilere yönelmeye çalışıyor. Siz de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin nükleer enerjiyi gereksiz kıldığını düşünüyor musunuz? O zaman nükleer.grimpis.org adresine girin. Nükleerin gereksiz, kirli, eski ve tehlikeli bir teknoloji olduğunu düşünen Bir milyon kişiden biri de siz olun. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 68 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi